Tebbet Suresi, Necm 17 Ebu Leheb'in iki gücü yok oldu. Kendisi de yok oldu. Malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda liften bir ip odun taşıyıcısı olarak karısı alevli ateşe atılacaklar.